Kalpten arzu ve istekler çıkarsa... Hz. Mevlana'nın mürşidi Şems-i Tebrezi hazretlerine sormuşlar... ''Efendim, marifet ne demektir?'' Şöyle buyurmuş... ''Bir gönül düşün. Allah Teala'nın muhabbetiyle yanıp, onunla hayat buluyorsa, işte bunun adı marifettir.'' Bu defa soruyu soran ''Peki... ''Ben ne yaparsam bu marifeti elde edebilirim.'' diye tekrar sormuş. Şöyle buyurmuşlar. Bedeni terk ederek. Çünkü Allah-u Teala ile kul arasındaki perde kişinin bedenidir. Bedeni için çalışan bir insanın Allah-u Teala'ya vasıl olmasına mani olacak şey vardır. Bunlar şehvet, çok yemek, mal-makam sevgisi ve kendini beğenme. İşte bu dört şey kulun cenabı ı Hakk'a ulaşmasına engeldir bir kalpten bütün arzu ve istekler çıkarsa, arada Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi kalmaz. Ahireti terk edip sadece dünyaya muhabbet edenlere mal kazanıp zengin olmaktan başka çare yoktur. Ahirete talip olan kimselere de, ölmeden önce ibadet yaparak, dini İslam'a hizmet ederek gayretle çalışmaktan başka çare yoktur. Allah-u Teala'ya kavuşmak arzusu içinde olanlara, mihnet, Meşakkat, dert ve belalara katlanmaktan başka çare yoktur. İlmi talep edenlere, yani âlim olmak isteyenlere, herkesin gözünde hakir olmak ve yalnız, kimsesiz, garip kalmaktan başka çare yoktur. Çünkü kim ilim öğrenmek arzusunda olursa, onun üzüntüsü çok olur. Onu rencide ederler. Huzura kavuşması için onun her türlü derde, belaya sabretmesi lazımdır. Her kim kendini üstün görürse, Onun sonu da zillete düşmektir. Hesapsız, sonunu düşünmeden malını sarf edenler fakir olurlar. Her kim fakirliğe sabreder, kanaatkar olursa sonunda zenginliğe ulaşır. Her insanın kendinde bulunan iki şeyden birini öldürüp diğerini de diri tutmaya çalışması lazımdır. Öldürmesi gereken şey nefsidir. Çünkü nefsi öldürmedikçe rahata ermek düşünülemez. Diri tutması lazım gelen şey de gönüldür. Zira gönlü ölü olanların mesut ve bahtiyar olması düşünülemez. Sizi mezarda takip etmeyecek olan şeyle alakanızı kesiniz. H.C. Alaaddin Hazretleri Kutlu Sessirruh